Peygamberimizin Muvatta'da rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurduğunu biliyoruz. Bir kavimde gulul yani devlet malından hırsızlık zuhur ederse Allah o kavmin kalplerine korku atar. Bir kavim içinde zina yayılırsa orada ölümler artar. Bir kavim ölçü ve tartılarda hile yaparak miktarı azaltırsa Allah ondan rızkı keser. Bir kavmin mahkemelerinde haksız yere hükümler verilirse... O kavimde mutlaka kan dökmek yaygınlaşır. Bir kavim ahdinden dönüp zulme yer verirse Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder buyurulur. Muvatta e, adlı meşhur hadis kitabında cihat bölümünün 26 numaralı hadisinde. Dolayısıyla bu hadisin başında bir kavimde ulul denen devlet malından hırsızlık zuhur ederse Allah o kavmin kalplerine korku salar buyuruluyor bazı insanlar müslüman olmadıklarından dolayı kafirlerin mallarının ve İslami bir devlet olmadığı tağuti bir düzen olduğu için devlet malının çalınmasının caiz olduğunu ileri sürerler devletin olduğu varsayımıyla elektrik su belediye otobüsü gibi kullanımlarda sahtekarlık ya da hile ile de olsa bu tür hırsızlıkta sakınca olmadığını iddia ederler Sevgili dinleyiciler, üzerine basa basa söylüyorum. Bu anlayış ve tavır, tavır doğru değildir. İslami de değildir. Akla, mantığa da uygun değildir. Savaşla normal hali, ganimetle hırsızlığı karıştırmaktır. İslam'ı da sosyal yapıyı da bilmemektir. Davaya da büyük zarar söz konusudur. Toplum ve yöneticiler açısından güvenilmez, hırsız, halkın malına zarar veren bir kimsenin Dini ve davası da hak olamaz denilir. Bu birkaç kişinin Müslüman vasfından dolayı tüm Müslümanlar bu anlayışta ve bu tavırda kabul edilir. Tebliğ ve davetin önü kesilmiş olur. Peygamberimizin Mekke'de kafirlerin mallarına karşı tavrı nasıl olmuştu? Mekke İslami bir yönetim olmadığı halde yöneticilerin ve etkin güçlerin Malları kendisine emanet edildiği halde peygamberimiz onlara nasıl davranmıştı? Müşriklerin onca zulüm ve baskılarına, Müslümanların mal ve canlarına saldırılarına rağmen hicret esnasında Resulullah müşriklerin kıymetli para ve mallarından oluşan emanetlerini sahiplerine iade etmek için yeğeni Ali'yi suikast yapılacak yatağına yatırma riskini peygamberimiz tercih etmişti. Mallarının gasp edilmesi caiz olan kafirler ve devletler, Müslümanlarla fiilen savaş halinde olanlardır. Mevcut şartları savaş olarak değerlendirmek, İslam hukukuna da, genel değerlendirmeye de uygun değildir. Mekke dönemine benzer durumdadır ülke. Dolayısıyla savaş yurdu ayrıdır, küfür yurdu ayrıdır. Yoksa savaş dışında kafirlerin kendileri, şirketleri, kurumları, malları, Ganimet kapsamına girmez. Filistin gibi işgal güçlerine karşı fiili savaş durumunu yaşayan insanlar için elbette cihat hükümleri ganimet durumu söz konusudur. Dolayısıyla Darül Harp'te de kafirlerin malları özellikle savaş olmadığı yerlerde Müslümanların herhangi bir saldırısına muhatap olmayacak durumdadır. Vatandaş küçük hırsızlıklarla kapkaçlıklarla meşgul olur. Eee ya da onları eleştirir. Onların cezasını beklerken büyük hırsızlar aslında malı götürür. Küçük hırsızları asıp yok ederler. Büyükleri çok ilerlemiştir. Ülkeyi yönetiyorlar diyor bir e, düşünür. Ziya Paşa da şöyle der der. Milyonla çalan mesnedi izzette serefraz birkaç kuruşu mürtekibin cayi kürektir. Yani bugünkü dile Sadeleştirirsek Ziya Paşa bir şiirinde şunları söyler. Milyonla çalan onur tahtında yükselirken birkaç kuruşa kuruş çalan insan e, suç ceza olarak e, kürek mahkumluğuna, zindanlara atılır. Yani sivrisinek bataklık örneğini unutmamak esas hırsızlığın kökenini, kaynağını kurutmak gerek. Bunun yanında bazı insanlar basit ve ucuz eşyaların çalınmasını Önemsiz bir şey olarak görür. Hatta bazen bu küçük aşırmalar şaka maskesiyle örtülür. Sahibi görürse şaka olduğu, görmezse adına hırsızlık denilemeyecek küçük bir aşırma olduğu değerlendirilir. Toplumda pek fazla tepki göstermez. Oysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yumurta çalıp eli kesilen, ip çalıp eli kesilen hırsıza Allah lanet etsin. Yani böyle küçücük mallara tenezzül ettiği halde cezalara çarptırılacak Hırsızlara Allah'ın lanetini okuyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'nin, Müslim'in ve diğer hadis kitaplarının rivayet ettiği sahih bir hadistir bu. Çünkü sevgili dinleyiciler, hırsızlığın biri de birdir, bini de. Hırsızlığın çirkinliği çalınan şeye göre değişmez. Ha altın çalmışsın, ha bir iğne. İçki triyakiliği ve uyuşturucu bağımlılığı da bir yudumla, bir gramla başlar. Arkası gelir atasözünde denildiği gibi hırsızlık bir yumurtadan başlar. Kur'an'ın emrettiği inanç, ahlak, eğitim, sosyal ve ekonomik imkanları temin etmek gibi devlete ait görevlerin hiçbirini Kur'an'ın istediği gibi yapmayan e, düzenler, oluşturduğu bataklıklarda doğal olarak üreyen sinekleri öldürmeyi marifet sayar. Bunun yanında <gülüyor> İslam bütün Hırsızlığa giden yolları tıkar ve devletin görevlerini tümüyle üstlenmesini ister. Adına hırsızlık denilmeyip başka ifadelerle belirtilen değişik hırsızlıklar vardır. Bunların sayısı ve çeşidi her gün arttığından tümünü saymak mümkün gözükmemekte. Farklı hırsızlık çeşitlerini yukarıda genel hatlarıyla sayıp açıklamaya çalıştık. Ama kim demiş memleket ilerlemiyor diye... Bu konuda büyük gelişmeler kat ettiği rahatlıkla iddia edilebilir. O yüzden diğer hırsızlık çeşitlerini özetle ve kısa yorumlarıyla burada ele alıp yukarıdaki genel listeye ilave yapmak gerekiyor. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla hırsızlık çeşitlerinin artışı arasında doğru orantı vardır. Teknolojik aletler hem kolay çalınıyor, taklit ediliyor, sahteleri üretiliyor ve hem de çaldırıyor. Başka çalmalara aracılık ediyor. Ey teknoloji, sen nelere kadirmişsin diyor hırsızlar. Eskiden adi hırsızlığın dışında hırabe denilen yol kesicilik, eşkıyalık vardı. Bir de ne başlık denilen ölü soygunculuğu. Sonradan toplumun batıllaşmaya başlamasından sonra bunlara ihtilas veya tarrarlık denilen yan kesicilik ilave oldu. Şimdi ise küçük hırsızlık içinde. Kapkaççılık, büyük hırsızlık içinde de hortumculuk ve banka boşaltma moda. Bilindiği gibi modalar da sık sık değişir. Aklı hayale gelmedik yolsuzluk, zimmet, istimaller görevi kötüye kullanmalar, kendisine emanet olarak bırakılan emanetten çalmalar, metreden, teraziden, gramajdan çalmalar, malzemeden, kaliteden çalmalar, müteahhitlikte demirden, çimentodan çalmalar, İşten görevden kaytarma yani zaman çalma gibi mal dışına da taşar bu hırsızlıklar. İşçisinin hak ettiği maaşı zamanında teri kurumadan ve tam olarak vermeyen ya da sigorta primini ödemeyen çok daha fazlasını hak ettiği halde piyasayı veya asgari ücreti örnek göstererek ihtiyacını karşılayamayacak kadar az bir maaş veren kimse işçisinin, emekçisinin hakkını, parasını çalmış olmuyor mu? İşçi de devamlı verimli iş üretmeyerek kontrol olmayınca işi rolantiye alarak patronunun karını çalıyor. Çalınacak şey ve fırsat varsa iş yerinden başka şeyler de çalıyor. Böyle patrona böyle işçi. O işçisinin hakkını çalarken işçi de zamandan ve kaliteden ya da iş patronundan başka şeyler çalarak ödeşmiş oluyorlar. Evet böyle saça böyle tarak. O da aynı düzenin ya da düzensizliğin çocuğu. Yani patronunun kardeşi. Kardeş kardeşi kazıklar mı diyeceksiniz. Zaman 21. asır yerde Türkiye gibi ülkeler ise evet. Zaten artık halk öyle demiyor mu? Bu devirde kardeşine bile güvenmeyeceksin arkadaş diyor. Ve böyle nasihatler veriyor. Ve e, bir kardeşi bile yakın akrabası veya çok samimi arkadaşı bile söz gelimi borç istese... Ona yardım edemiyor. Özellikle para konusunda kimse kimseye güvenemiyor. Bankaya güvendiği kadar bir insan bir Müslümana güvenip de parasını emanet edemiyorsa hem edemediği için kendisinde hem edemediğinin altında yatan sebepler dolayısıyla muhatabında çok ciddi imanla alakalı problemler vardır. Hırsızlık çeşitlerini saymak hele günümüz Türkiye'si açısından Başarılması çok zor bir iş Bunun tümüyle başarılamayacağı bilinciyle Biz bunlardan bazılarını saymaya çabalarken Kim bilir kaç çeşit hırsızlık çeşidi Daha icat edileceğini tahmin etmenin Mümkün olmadığını değerlendiriyoruz Aklımıza gelenleri şimdi saymaya çalışalım Ülke soygun yerine dönmüş Arazi ve arsa soygunları artarken Hazine arazilerine el konulup Bina kondurulurken ormanlar habire talan edilir. Halkın ekmeği çalınır, ekmeğin gramajı çalınır. Süte su katan sütçü hileyle çalar, kalitesiz mal üreten kaliteden çalar. Vakit nakitten kıymetlidir. Trafikte, kahvede, maçta, televizyon karşısında insanların zamanları çalınır. Belediye otobüsü saatinde gelmediği bilmem kaç dakika geciktiği için duraklardaki o kadar insanın vakitlerini çaldığını şoför düşünmez bile. Tabi helallık da dileyemez. Sürücü karşıdan gelen diğer sürücünün hakkını çalar. 10 saniye kazanmıştır ama çalarak otobüste dolmuşta 2 kişilik yerin 1,5 kişilik yerini kaplayan yolcu yanına oturan vatandaşın hakkını gasp etmiş Yerini çalmış olmaktadır. Askerde şu kadar uzun süre askerlerin ömürlerinden çalınır. Okulda zihin ve gönüllerinden çalınır. Sınavlarda bazı öğrencilerin çalışmalarının çalındığı, haklarının gasp edildiği olunur. Çalınan aslında gelecekleridir. Söz gelimi hakları çalınır. Kızların başörtülerinden dolayı nice insani hakları gasp edilir. Aslında bunlar sadece hırsızlığın, görünen tarafıdır. Görünmeyen tarafları tüm Müslümanların, tüm halkın, tüm değerlerinin, imanlarının cennetlerinin çalındığıdır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde birkaç cami, medrese ve tekke binası ve vakıf yeri daha çok da gayrimüslimlere satılmış, paralarının hesabı sorulamamıştır. Onlar eskiden de şimdi bu tür şeyler olmaz diyenler etrafına at gözlüğüyle bakanlardır. Halkın yaptırdığı birçok İmam Hatip Lisesi binası gasp edilerek farklı amaç için kullanılıyor. Zaten Vakıflar Genel Müdürlüğü Osmanlı'dan 500 seneden beri Müslümanların hizmetine vakfedilmiş binlerce on binlerce medrese, ham, hamam, dükkan, iş yeri, değişik bina ve araziye el konulmuş, alınıp gasp edilerek oluşturulmuş. Bu paraların bir kısmıyla Vakıflar Bankası kurulmuş. Diğer gelirler de devletin hazinesine havale edilmiştir. Sevgili dinleyiciler, boş araziler yağmalanıyor. İşte acar kentler misali nice orman arazilerine yüzlerce binlerce ev konuluyor. Sonradan, aradan belki on sene geçtikten sonra kim bilir hangi sebepten dolayı bunlar deşifre ediliyor. Hazine arazisi denilen aslında tüm halka ait olan ve içinde gariban ların ve yetimlerin de hakkı bulunan arsalara gece, kon, gece kondular. Daha önemlisi apartmanlar, villalar, büyük binalar, fabrika ve üniversiteler kurulabiliyor. Ormanlar kesilip yakılarak açılan yerlere fındık, çay fidesi ya da evler dikilebiliyor, binalar oturtulabiliyor. Artık komşu bile komşusundan emin değil. Bana nasıl zarar verir diye düşünüyor. Tarla veya bahçesinin toprağından çalabileceğini tarla sınırın, sınırını değiştirebileceğini düşünüyor, şüpheye düşüyor ya da bu türlü şeyler başına geliyor. Ahmet İbni Anbel'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Allah nezdinde hiyanetin, hainliğin en büyüğü iki arazi veya ev komşusundan birinin diğerine ait bir arşın toprağı kendi zimmetine geçirmesidir. Allah kıyamet gününde bu toprağın yedi katını onun boynuna geçirir buyruluyor. Evet eski insanımız karşısındaki komşusunun güneşini çalmış olmamak için evini karşı evden daha yüksek tutmaz. Tek katlı komşu evinin karşısına iki kat çıkmayı kendi arsamın üzerine kendi paramla değil mi yasakta olmadığına göre demez. Bu hakkı kendinde görmezdi. Komşusunun güneşini iptal etmek, güneşini çalmak olarak kabul ederdi. Komşunun önüne daha yüksek bir bina kurmayı şimdi bırakın böyle davranmayı bunu duysalar komedi filmine alay edilsin diye enayinin biri adıyla monte ederler güneşimizi çalanlar oksijenimizi de havamızı da çalıyor organize suç örgütü denilmese de çok sayıda meslek grubu her biri ayrı bir yönüne hücum ederek insan sağlığını beden ve ruh sağlığını çalıyor sağlığı düzelsin diye doktora gitmeye kalkıyor hasta Hastane hiç gereği yokken 3-5 tahlil, bir de röntgen istiyor, bir de o çalıyor. Yetmiyor bir de doktor, olmadı bir de ilaç, firmaları. Her kurum hırsızlık şebekesi olmuş. Hırsızı hırsıza şikayet eden suçlu çıkacaktır tabii. Hakkını ararken de soyulmayayım diye sineye çekiyor. O zaman da stres denilen çağdaş canavarın kucağına düşüyor. Cumaları imamın elindeki ve dilindeki hutbeler çalınıyor. Vaizlerin dilleri çalınıyor. Hakkı ketmeden, gizleyen, kendisine emanet edilen din ilimlerini kendinde saklayıp, ihanet etmiş, kutsal emaneti gasp etmiş bir çeşit hırsızdır. Bakara suresi 41. ayette Cenab-ı Hak, Ayetlerimi az bir paraya ücret karşılığında satmayın, sadece benden korkun buyuruyor. Karşılığında dünyadaki tüm paraları, tüm dünyayı almış olsa da, Allah'ın ayetlerini ucuza satmıştır. Hakkı gizleyen, hakkı ketmeden, hakkı batıla alet edip, hakka batılı karıştıran bir belam. Rüşvet cinsinden aldığı bu para veya aş, kendi cennetinin satış bedeli olmuştur. Hacca gidenlerin parasını 3-5 ay önce alıp, bankaya yatırarak faizini alan devlet veya diyanet, aday hacıların parasından daha önemli olan sevaplarını çalarken, Suudi Arabistan, Hacılardan toprak paslı ve benzeri adıyla bir sürü harç alarak soyguna ortak olur. Moda adlı bir maske takarak çok sayıda farklı iş alanı sökte sektör olmuş. Yolunacak kaz veya kız arıyor. Genç erkeklerin hayalarını Müslümanca yürüme hakkını çalmaya çıkan genç kız ve kadınlar da ava giderken avlanıyorlar. Yazık eteklerinin yarısını kesip çalmışlar sokaktaki kızcağızların. Hiç mi acıma yok bu hırsızlarda? Nice kadının bluz ve tişörtlerinin altını bile kesip çalmışlar. Göbekleri apaşikar açıkta kalmış zavallıların. Ama durun ben bu hırsızı tanıyorum. Daha önce de bu kadınların başörtüsünü, iffet ve hayasını çalan aynı hırsız değil miydi o? Gönül hırsızı gençlerin karşı cinsin gönlünü çalması, gönül hırsızlığı kabul edilir. Güzel hırsızlık olur mu bilmem ama hırsızlık hırsızlıktır. Çalmak çalmaktır. Organ mafyası çocukların ya da ölülerin organlarını çalmaktan, çalıp pazarlamaktan çekinmez. İnsanlar, çocuklar, gençler kaçırılır, hele saf insanlar hiç acınmaz ve organları çıkarılıp paraya alet edilir. Evet organlar da çalınır. Bundan daha fecizi sevgili dinleyiciler. Çocukların fıtratları, haya ve iffetleri, iman ve ahiretleri çalınır. İnsanların onurları, hakları, özgürlükleri çalınır. Müslümanca yaşama hakları, sadece Allah'a kulluk yapma özgürlükleri çalınır. Hırsız demek, eli uzun demek. Şimdiki hırsızlık kurumlaştığı için elleri o kadar uzun ki ta Ankara'dan Hakkari'nin köyüne uzanabiliyor. Ta uzaydan filanın evine girebiliyor. Halkın cebine uzanan el, ondan daha fecisi gönlüne ve kafasına uzanıp oraları boşaltmış. ...boş gönül ve kafayla hırsızlığı da hırsızları da tanımak mümkün olmuyor. Halkın sevgisi, tepkisi, buzu, sevdası, davası, umudu, ideali, hedefi, aklı, mantığı her şeyi çalınmış, çalınıyor. İnsanımızın şarkısını ve türküsünü, sanatını ve edebiyatını, zevkini ve eğlencesini, örfünü ve edebini, okulunu ve camisini... ...insanlığı ve müslümanlığı, kalemini ve dilini, dinini ve imanını... İnsanı insan yapan tüm değerlerini de çalmışlar. Çalmaya da devam ediyorlar. Bize hırsız var deme hakkını bile vermiyorlar. Niçin ve kimden kaçacak hırsızlar ki? Adi hırsız bile hırsızlığını kabul etmiyor. Bin bir gerekçeyle yaptığını normal gösterip kendini temize çıkarmaya çalışıyor. Dolaylı olarak hırsızlığa katılan ve yaptıklarının hırsızlık olduğunu aklından bile geçirmeyenler Bunların hırsızlık olduğunu nasıl anlayıp kabul edecek? Hangi ceza ile gözü korkutulacak ki bunlardan vazgeçsin? Evet çocukları çalınan ana babalar, dinleri imanları çalınan insanlar. Evet bunlarla ilgili konuyu inşallah önümüzdeki haftaya bırakalım ki sizin zamanınızı bana ayrılan zamanı ben de çalmış olmayayım. Bir saati aşmayayım. Sevgili dinleyiciler Haftaya konumuzu devam etmek üzere hiçbir konuda Allah'ın hükmünün dışına çıkmayıp hiçbir şeyi çalmamak ve hiçbir şeyimizi çaldırmamak bilinciyle Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun.